Selim Badur'la Korona Günleri. Günaydın Selim Badur merhabalar. Günaydın, günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Herkese iyi sabahlar ve iyi haftalar diliyorum. siz bahsettiniz Dünya Radyo Günü. 1 Şubat dün kutlandı. UNESCO'nun ilan ettiği bir gün bu. Ee, önemli de İspanya. İspanya'nın önerisi üzerine böyle bir gün ıı, karar verilmiş. Ee, ve bütün ıı, ilkeleri, önemi radyonun ıı, siz belirttiniz. Ama ben bir tek cümleyi eklemek istiyorum müsaadenizle. Ben, tüm seslerin kendilerini ifade edebilecektir bir mecra diye de bir ifade var UNESCO'nun ıı, bu ıı, gün ile ilgili yaptığı açıklamada. Ama bu e, slogan tüm seslerin kendilerini ifade edecekleri e, mecra ifadesi. Hani kainatın tüm seslerine açık radyo. E, UNESCO bugünü 11 yıl önce e, ilan etti. E, açık radyo 26-27 yıl oldu. E, UNESCO araklımış hmm. yani sizden. E, <gülüyor> bunu belirteyim, belirteyim dedim. Bu kainatın tüm seslerine açık radyo sloganı. <gülüyor> Şimdi koronavirüsle ilgili e, gelişmeler. Ee, olgu sayısı tüm dünyada 411 milyonu aştı. yaşam itenlerde 6 milyona yaklaşıyor. 5 milyon 815 bini geçti. Günde bir haftadan beri ortalama 2 milyon 405 bin kadar olgu var. Yani 3 milyonlardan biraz azalma var. Ee, Türkiye e, yine son 28 gün içindeki olgu sayılarına bakarak söylüyorum bunu. 10. sırada. 13 milyona yaklaşan hasta ve 90.542'de yurtdışı eğitilmiş bir ülke. Küresel boyutta baktığımızda geçen haftaya oranılan %17 oranında azalma var olgu sayısında. Buna karşılık bazı ülkelerde durum böyle değil. Coğrafi farklılık gösteriyor gerçekten hastalığın seyri. Bu bildirimle ilgili bir sorundan, testlerle ilgili bir sorundan mı kaynaklanıyor, yoksa? gerçekten hastalığın yoğunlaştığı coğrafyalar zaman içinde değişiyor mu? Bunu herhalde e, yapıca, yapılacak çalışmalar gösterecek. Ama e, örneğin e, Orta Doğu'da bütün dünyadaki %17'lik azalmaya karşı Orta Doğu ülkelerinde çok ciddi bir artış var. İkinci büyük artış da Rusya'da. E, günlük olgu sayısı 203 bin kadar. E, dün Rusya'da. E, Rusya'da çok artış var. E, Orta Doğu ülkelerinde çok artış var. E, Japonya ee, Japonya'da e, herhalde e, olguları bir türlü kontrol altına alamıyor ki Kısıtlamalarını 3 hafta daha uzattı e, Özellikle Orta Doğu'da artış var dedim Orta Doğu'nun e, %35'i tam aşılı e, Ama oran ülkeler arasında çok değişken Genel olarak %35 desek de Ülkeler arasındaki fark %1'den %94'e kadar değişiyor Tam aşılıların oranı e, Gerçekten çok heterojen bir dağılım var yani e, sorun e, gelişmiş Avrupa ülkelerinden yavaş yavaş gelişmekte olan ülkelere ya da e, orta e, gelir düzeyinde olan ülke grubuna doğru kaymakta. Bu önemli bir nokta diye düşünüyorum. Çünkü aynı zamanda e, e, baktığımda hükümetler ve uluslararası kuruluşlar artık ortak bir hedefte anlaşmış görünüyorlar sanki o da e, en azından sözel olarak pandeminin sonuna doğru geliyoruz. Bu bir endemik hastalığa dönüşüyor. E, yaklaşımını yaygınlaştırmak bunu kabul etme. Biraz erken e, söylediğimi e, bu yaklaşıma ait yorumu erken yaptığını biliyorum. Ama sanıyorum önümüzdeki aylar eğer çok büyük bir artışa yol açacak e, yeni bir varyant ortaya çıkmazsa böyle bir sürece girilecek ya da buraya doğru gitme eğilimi var ülkelerde. Ama Endemik hastalık dediğiniz zaman bu endemi e, sanki ha iyi olacak o zaman endemik olursa falan gibi yaklaşılıyor da endeminin ne demek olduğuna bakmak lazım. bunu e, yani, Eğer hastalığın yeni enfeksiyonlarının sayısı sabit kalıyorsa endemiden bahsetmek mümkün de. Bu durum acaba çok masum, çok hafife alınacak ya kanıksanacak bir durum mu diye bakıldığında şimdi şu anda dünyada 3 e, tane endemik hastalık var. Birisi bir virüs enfeksiyonu olan HIV AIDS, diğeri bir parazit enfeksiyonu olan Sıtma, üçüncüsü de bir bakteri enfeksiyonu olan Tüverküloz. Bunların üçü de endemik hastalıklar ancak her birinden yılda milyonlar ölüyor, yaşamını yitiriyor. Ama e, e, e, bu yaşamını yitirenlerin coğrafi dağılımına bakıldığında bunların hemen hemen neredeyse tamamı demeyeyim ama çok çok büyük bir bölümünün gelişmekte olan ülkelerde olduğunu belirtince... Pandeminin kağıt üzerinde neden endemiye dönüşme olasılığını e, düşünüldüğünü e, anlamak mümkün herhalde. Evet yani gelişmekte olan terimi de biraz iyi niyetli bir terim herhalde. Evet. Yani yoksul desek evet. o, olur yani. Evet, elbette elbette. Şimdi 10 milyar dozdan fazla aşı kullanılmış dünyada tek, do tek doz aşı alanlar yani çok etkili olmayan bir koruma ıı, şekli ya da yetersiz olan aşılama %61.8'i dünyanın ama sizin ifadenizde yoksul ülkelerin aşılanma oranı tek doz aşılanma oranı yüzde 10.6 yani Aylar geçiyor bu %10 bandını bir türlü aşıp da şöyle %20'leri, %30'ları gelemedi bu ülkeler. Türkiye'de de aşılama oranları e, tam aşılı olanlar %61.87, 52.6 milyon kişi tam aşılanmış. Tam aşılı denince rapel doz tanımı bu kapsama girmiyor. İki doz aşı olanlar bunların bir de rapel doz olması lazım yani hatırlatma dozunu yaptırmaları lazım. Bir de Sağlık Bakanlığı'nın geçen programda da söylediğim önemli bir e, fark bu. Sağlık Bakanlığı açıklamalarında %80 bantının üzerinde tam ıı, aşılanlar diyor. Our World in Data sitesi %61 diyor Türkiye için. Bu fark ıı, toplumdaki işte 18 yaş üzerine mi dikkat alıyorsunuz, 12 yaş üzerine mi dikkat alıyorsunuz? Buradan kaynaklanan çok ciddi bir %20'lik bir fark. Şimdi ıı, baktığımızda Amerika'da ve gelişmiş ülkelerde azalma oluyor dedim ama son bir haftada Amerika Birleşik Devletleri'nde 1.4 milyon çocuğa Covid tanısı konuyor. Yani bu çok son iki haftada. Çok önemli bir sayı. E, erişkinler daha çok aşılandığı için çocukluk kıçağı, gruplara doğru yavaş yavaş iniyor bu aşılama oranları. E, bir de tabii sizin daha önce programlarda da değindiniz. Çeşitli protestolar var. İşte Belçika'da olsun Avrupa'nın çeşitli e, ...kentlerinde ve Kanada'da. Tabii Kanada'da kamyoncuların bu sınırdaki ambasador kapısı... ...Amerika ile, Amerika Devletleri ile olan sınırdaki köprü işgalleri kapatmaları... ...Otavo merkezinde. Otavo'da e, 10 günden daha fazla süredir ...yaklaşık 500 kamyon ile süren e, blokaj. Bunlara polisin müdahalesi. E, buna özenen Fransa'da da bir e, özgürlük konvoyu oluşturulmuş. E, Paris'ten çıkacaklar... Brüksel hedef, Brüksel'e doğru ilerleyecekler, yaklaşıyorlar Belçika sınırına. Destek veren de Marine Le Pen ve partisi, onlar destekliyorlar. Oldukça heterojen bir grup, yani aşı ya da HES kutuna, onun adili olan kodlara karşı çıkanlar olduğu gibi, işte iş yerlerinin kapatılmasına karşı çıkanlara kadar birçok farklı görüş bu protestolarda, bu yürüyüşlerde, bu boykotlarda yer almaktadır. Şimdi e, bu arada önemli bir iki açıklama var. Onlara değineyim sonra tek tek minik olaylara bakmak istiyorum. E, i̇ki yıldır kısıtlamalar nedeniyle insanların birbirlerine dokunmalarında çok ciddi bir azalma oldu. Diyor. Bunu bir e, antropolojik inceleme yapan bir grup ve onların sözcüsü Fabian Martin Rucha e, açıkladı. İnsanların beden dili üzerinden iletişimine aksadığı ve beden temasının eksikliği e, ileride kaygı ve endişe oranlarında e, artışa yol açacak diyip dokunmanın önemine değinen bir rapor yayınlamışlar. E, dikkate alınabilir. Tabii bunu benim konum değil ama e, üzerinde durulması gereken bir nokta. E, ama daha önemlisi bence temel haklara ulaşım azalıyor şeklinde bir rapor yaklaşık 400 kadar Avrupalı olarak Fransız ve Belçikalı e, akademisyen, sendika lideri ve sivil toplum örgüt temsilcileri imzalamışlar yaşanan süreçte. E, ülkede sağlık sisteminin ile birlik ülke ile ülkeler ile sağlık sistemlerinin birbirlerine böyle pamuk ipliğiyle bağlı olduğunu, e, aralarındaki ilintinin çok zayıflamış olduğunu yıllardan beri değiniyor bu rapor. Ve diyorlar ki tükenen kamu hastaneleri, çalışanları kafkavari koşullarda öğrencilerini eğitmeye çalışan devlet okulları hocaları yani kısaca kamu çalışanlığı ile vatandaş ilişkisi tarihi bir kırılma yaşıyor ve gelecek ile ilişkimiz hasar gördü. Sonuçta e, kamu hizmetlerinin ve kamu hizmetlerinin öneminin e, nedenli e, büyük olduğunu e, önemsenmesi gerektiğini ve bunun azaltıldığını özellikle kamu, halk sağlığı konusunun sağlık açısından baktığımızda ee, nedenle önemli olduğunu daha iyi anlaşıldığını ve e, yöneticilerin ve bu kamu sağlığına ve e, kamu ile ilgili e, kararları yavaş yavaş azaltmaları, bunu küçümsemeleri, yatsımalarının ne kadar yanlış olduğunun, e, bu pandemi sırasında görüldüğünü ve bunun tekrar gündeme e, getirilmesi gerektiğini altını çiziyorlar. Sonunda da bitirirken e, şimdiye kadar yapılan tüm tercihler politik tercihlerdir. Kamu hizmetleri bizim geleceğimizdir ve iklim krizinden gençlerin eğitimine, yaşlılar bakımından tüm sağlık hizmetlerinin tümü bütçe kısıtlanarak, kısıtlamalarına takıldı bunlar. Yani bu bütçeler gerekçe gösterilerek, yani giderleri gerekçe gösterilerek kar söz konusu olmayan sektörlere böyle uzaklaşılması ve e, kamusal hizmetlerin küçümsenip yatsınmasının e, sonuçlarının çok ileride ağır olacağını söylüyorlar. Önemli bir rapor herhalde bunun devamı gelecektir. Şimdi bu arada bir e, haberi e, bu haber üzerinden e, bir e, bilgiyi aktarmak istiyorum. E, biliyorsunuz 8 Şubat günü e, AIDS konusundaki araştırmaları sonucunda e, Nobel Fizyoloji tıpıyla olan Luke Montagne ee, yaşamını yitirdi. Şimdi Montaigne Montanya üzerinden e, biraz e, bu bilim insanlarının e, yaklaşımlarını e, irdelemekte yarar var. Hani, süre el verdiğince. Neden Lük Montanya? Çünkü Lük Montanya biliyorsunuz 1981'li yıllarda e, işte Ernst du Fransa'da bir e, laboratuvarın retrovirüslerle çalışan laboratuvarın sorumlusu. Ve bir gün e, kapısı çalınıyor. Öğrenci Rosenbaum isimli bir genç bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı Grotberner Hastanesi'nden o gün için tam olarak nedeni bilinmeyen bir ganglionları şişmiş, immün sistemi çökmüş ve yaşamını yitirmiş bir kişinin ganglionlarını getiriyor lank dokularını motosikletiyle, mobiletiyle getiriyor ve ve e, kapıda işte diyor ki ben Jean-Claude Sherman'ı arıyorum diyor. E, o yok. Yemeğe gitti. Ben alayım diyor ne getirdiyseniz. Lük Montagne alıyor. Şimdi bütün bunu niye söylüyorum? Çünkü e, Nobel ödülü hani e, uzun tutuklu aynı konuda e, yıllardan beri çalışan, e, emek sarf eden, yayın yapan ve sonunda da yaptığı çalışmalar için bir ödül alan e, e, ekiplere veya o ekiplerine verilen bir ödül. Lük Montagne ama her zaman böyle olmuyor. Örneğin bundan iki yıl kadar önce Hepatit C'yi bulanlara bu ödül verilmişti. Orada Alter isimli bir araştırıcı yaptığı konuşmada 18-20 yıldan beri Hepatit C'nin peşindeydim ben diye çok uzun soluklu bir araştırmanın da geldiği nokta üzerine bu ödül layık görmüştü Ama Luke ekibi öyle değildi. Onlar bir grup virüs üzerine çalışıyorlar ve bir klinisyen kendini bir muayene madde, getiriyor. Onlar da çalıştıkları e, virüsü üretme tekniğini kullanarak alıyorlar e, bu muayene maddesini e, lanfgang e, hücre kültürüne ekiyorlar ve bir etkeni saptıyorlar. Yani yıllardan beri yapılmış bir çalışmanın uzun soluklu bir projenin ve e, harcanan emeğin sonucu değil. Eken kişi François Barretsonisi e, çalışma arkadaşı Jean-Claude Sherman bu iki genç araştırıcının başında da ünite şefi Uzatmayayım. Lük Montanya daha sonra e, bu e, virüsün, e, izole edilen bu virüsün çeşitli özelliklerini saptıyorlar laboratuvarda ve onun Eweitz'den etkeni olduğunu e, düşünüp buna bir rapor yazıyorlar. Burada büyük haksızlığa uğruyorlar. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gönderdikleri e, makaleyi yayınlayacak olan dergi ee, aynı zamanda e, Gallo isimli ve aynı konuda çalışan bir Amerikalı e, Amerika Birleşik Devleti, e, Devleti'nden bir araştırıcının e, editörü olduğu dergi. E, kendisi de aynı konuda çalışıyor ve e, kendi çalışmaları sonlanana kadar Luc Montagne ve Fransız ekibinin gönderdikleri yazıyı yayına almıyor. Bütün bunlar aslında kim... E, bu virüsü ilk bulan olarak kabul edilirse işte patent ve bir takım parasal haklara sahip olacak o ülke ya da o kurum. Bütün bunlar devreye giriyor. Şimdi bu uzak Mugik Montanya'nın bu Nobel ödülü alma serüveni böyle başlıyor. Daha sonra Nobel ödülü oluyor ama. Bütün bunu bilgileri vermemin nedeni de hani tamamen rastlantısal, hasper kadar o dönemde ben de Lü Montaigne'nin kapı komşusu olarak Ernst Stüpfaster'in bir başka departmanında görev yapıyordum. Buradan iyi tanıyorum o ekibi ve o ekibin çalışmalarını o nedenle bütün bu anlattıklarını biraz detaylı dillendiriyorum. Şimdi daha sonra Lü Montaigne, adam bir yıl geçince Ernst Stüpfaster'in direktörlüğüne aday oldu. Ve yapılan seçimde bin küsur Ernst Pasteur çalışanının 14 tanesini sadece oyunu aldı. E, yani çok sevilen, çok e, takdir edilen, saygı duyulan bir bilim insanı değildi. Ernst Pasteur'dan ayrıldı. Garip bir serüveni var. Daha sonra işte UNESCO'nun bir binasına yerleşti Paris'te. Bir ara Amerika'ya gitti, Rockefeller İnstitüsü'ne. Bir yıl sonra oradan çıktı. E, arada farklı şeyler oldu. 2012 yılında Kamerun'da e, bir araştırma laboratuvarının başına geçecekti ki... 44 başka Nobel ödülü almış kişi bir, bir yazı yazıp Kamerun'daki Kamerun devlet başkanına böyle bir şey yapmayın bu bilime saygısızlık dediler ve Lük Montaigne'ye Kamerun'da bir enstitünün başına geçme olanağını kapatmış oldular. Daha sonra Çine geçti ve Çin'de kendi kendisinin ve oğlunun editörü olduğu bir dergi çıkarttı ve bütün yayınlarını oradan yapmaya başladı. Şimdi tüm bunlar de, ben bunu niye bu? dillendiriyorum. Tabi e, Luc Montagne'nin e, bir Fransız cerrah olan Henri Jouaille ile birlikte 2017'den beri aşı karşıtlı kampanyalarını yürüttüğünü biliyoruz. E, bunu söylememin nedeni de e, Türkiye'de bazı e, ortamlarda e, işte Luc Montagne de kocaman Nobel ödülü almış bir bilim insana yani onun da e, görüşlerine dikkate almamız lazım falan gibi geliyor. O öyle değil. Çünkü Luc Montagne'ye Zaten biliyorum ama bunu söylemekte yarar var. Evet. Nelere, e, ne tür şeyler söyledi bu son yıllarında? Bir tanesi, e, hiçbir kanıt olmadan ani çocuk ölümleri e, dediğimiz bir e, tür patoloji. Bunun aşılar sonrası, e, aşıların sorumlu olduğunu bu çocuk ölümlerinden iddia etti ve nedeni belli değil ama ilişki olduğunu düşünüyorum dedi. E şimdi Nobel ödülü alan birinden böyle bir açıklama, bir dakika ne oluyor diyor insanlar. Daha sonra otizmi ele aldı ve otizm bir bakteri enfeksiyondur ve bütün otistik olguları ben antibiyotik tedavisiyle iyileştiririm teorisini ortaya attı. Arada daha da çıtayı yükseltti ve suyun hafızası isimli bir kuram vardı. 80'li yıllarda belki bir gün bir programda konuşuruz bunu. Jack Menvenis denilen bir, önemli bir araştırıcıydı aslında ve 80'lerin yılların başında e, Mittera'nın bilim danışmanı onun başlattığı bir görüş suyun hafızası e, hiç uzatmayayım suyun hafızası derken işte e, suyun içine bir molekül koyuyorsunuz daha sonra bunu o kadar sulandırıyorsunuz ki artık son sulandırmanızda e, o molekül yok ama e, bu suyu yani bir dönem molekülüyle temas etmiş ama artık molekülü barındırmayan suyun içinde Eskiden temas ettiği e, moleküle ait bir takım e, bilgilerin, hafızanın e, bulunduğunu ve e, mikroorganizmaların hepsinin DNA'ları üzerinden bir takım elektromanyetik dalgalar yaydıklarını, yani daha sonra bilim dünyasında hiç e, rağbet görmeyen bir takım görüşlere yol, e, yer verdi çalışmalarında Montanya'ya, söylediği hep, işte Nobel ödülü alan insanlar olduğumuz için biz her şeyi söyleyebiliriz. Bize kimse e, itiraz edemez dedi. E, bir Corona günleri programında bu kadar uzun Lük Montanya'yı ayırmamın nedeni kendisinin yaşamını yitirmesi. Ve aynı zamanda son yıllarda da e, Covid-19 ile ilgili söylevleriydi. Çünkü Lük Montanya e, Covid-19'un e, bir pandemi olmadığını, e, yapılan aşılarla iki yıl içinde birçok insanın öleceğini bu aşılara bağlı olarak... Ee, aslında e, yapay olarak Çin'de üretilen bir virüsü olduğunu, e, SARS-CoV-2 virüsünün genetik, bölgesine, genetik yapısını incelediğinde burada e, AIDS etkin olan HIV virüsünün ve sıtma e, parazitinin e, bazı bölgelerinin bulunduğunu falan böyle iyice e, hani, pek rağbet görmeyen, iyice uçuk diyeyim hani en kibarından. E, söylevler ile e, anti e, aşı gruplarının neredeyse liderliğine sorundu. Nitekim ölümünden sonra şu hafta sonu da e, Fransa'da aşı karşıtı gruplar işte en önemli e, liderimizi, e, en değerli bilim insanımızı kaybettik şeklinde yansıttılar. Homeopati'nin de önemli savunucuları. Evet, yani yani o, işte o suyun hafızası üzerinden gidiyor e, homeopati'ye. E, bu arada e, Amerika Birleşik Devletleri'nde David Gorski isimli bir kişi var. Bu pseudoscience ya da yalancı bilimi bilim irdeleyen bir kişi. Detroit'ta böyle bir e, departmanı var. E, onun deyimiyle, David Gorski'nin deyimiyle Nobel disease, Nobel hastalığı gibi bir hastalığa tutulduğunu söylüyor. Bütün de iki örnek veriyor. Bir tanesi Linus Pauling. Kendisi çok değerli bir kuantum fizik araştırıcısı ve iki Nobel'i var Pauling'in. Onun son yıllarda vitamin C üzerinden çok garip iddiaları olmuştu. Bir diğeri de etolog Nikola Stingerber. O da otizmin, özellikle frijit kadınların doğurduğu çocuklar olduğunu, otistik çocuklarını söylemişti. Yani bunlardan Nobel ödülü alıp birazcık... Hani e, uçuk e, düşüncelere savunma zorunda ise herhalde kendilerini insanlar. Bu buradan işte yük montajı, e, hatta sebabiyle günah ile tüm yaptıklarıyla yine de hivitiz konusundaki e, e, hani, buluşuyla değil e, anmakta yerler var diye düşündüm ama e, bağladığım yerde bu e, Covid 19 ait söylediği e, hani, bilim gerçek dışı e, bir takım iddialar. Yani verdiğiniz en çarpıcı örneklerden bir de şeydi tabii yani çalıştığı kurumda bir yüksek mevkiye getirmesi için sadece 14 kişi, binlerce kişi arasında. Evet evet yani bunu, bu gerçekten gazete haberi değil benim de bulunduğum yıllarda işte çalıştığım kurumdaki kendi tamamen gözlemimle bir hanım gibi değerlendim. Çok buna. çarpıcı bir bir. Ben, ben herkes beni çekemiyorlar filan diyor kendisi ama e, iyice e, şey yaptı. Yani bir gün belki Güven güzel Güzeldir'e böyle bir şey yapabiliriz. E, bu suyun hafızası konusu Çünkü o uzun yerlere gidiyor. Yani, bunun deneylerini falan anlatmak lazım. Çok ilginç. Fransa'da e, bilgisayara aldıkları ses dalgalarını ...internetten İtalya'ya oluyorlar, ...İtalya'daki laboratuvarda aynı DNA molekülünü üretiyorlar... ...ya da sentez ettiriyorlar falan böyle... ...çok garip şeyler var... E, ...hatta... ...bu e, ilk deneyleri yapan... E, ...aslında çok... E, ...düzgün bir bilim insanıydı... ...niye o yola saptığını anlamam mümkün değil... ...Jacques Benveniste'in e, Nature dergisinde makalesi çıktı... E, ...çıktıktan sonra... E, ...çok eleştiri aldı... ...bu suyun hafızası ile ilgili olarak... Bunun üzerine Nature dergisi laboratuvara geldi ve laboratuvarda kendilerinin şahitliğinde bu deneyi tekrarlamasını istediler. Yine ben rastlan tesiri orada biz böyle camın arkasından bakıyorduk. İlginç olan televizyon kameraları var, Nature dergisinin editör ve editör yardımcıları var. Bir tane de yanlarında bir adam gelmişti. Yani bu adam kim filan sonradan öğrendik adam da sihirbazdı yani el çabukluğuyla bir üç kağıt olmasın orada değil bir de sihirbaz getirmişler denetleme kurulu içinde. Böyle de hoş bir takım hikayeler vardı ama bu uşak, uşak ben Benvenis'le başlayan ve Luc Montagnier'le biten suyun hafızası kuramını bir ara konuşalım. 1200, e, öykü. İşte böyle burada durayım. Bugün fazla COVID e, bilgisi veremedik ama bir de sizin yine belirttiğiniz gibi Dünya Radyo Günü dışında Saint Valentin ya da Sevgililer Günü e, Aksaray'da bir e, bir gün önce eşinin boğazını kesip dört ayrı yerden bıçaklayan adamı mesajıyla bitireyim. Eşine Allah şifa versin. Kendisini çok seviyorum. Dua ediyorum. Allah çocuklarına bağışlasın diye de sonradan böyle temenniler olmuş yani Buradan kendisini sen valiantin kutlaması gibi bir şey olur bıçakladı eşine karşı. Evet, bir kadını da bıçaklamışlar, öldürmüşler ve büyücü olduğunu söylemişler. O da aynı. Bugünün haberi. Dünün yerine. Yani. İyi, haftaya iyi başladık. Peki. Çok teşekkür <gülüyor> ederiz. Çok güzel. İyi günler. Iyi günler. Görüşmek Görüşmek üzere. Üzere.